The Big Easy New Orleans Kültürü ve Müziği New Orleans üzerine türler arası bir şehir kültürü ve müzik programı 94.9 Açık Radyo'dayız. Sanat uzun, ilham Sonsuz'dasınız şaşırmayın. Merhaba ben Şenolayla. E, Teknik Masada da Selahattin Çolak var. Çünkü bugün canlı yayındayız. E, demin duyduğunuz jingle'ı hatırlıyorsunuzdur eminim. Çünkü bugün bir konuğumuz var, hoş geldin Varol Ünel e Hoş bulduk, hoş bulduk, teşekkür ederim Şenol <gülüyor> Dinlediğimiz de her pazar akşamı saat 20'de yayına giren The Big Easy'nin New Orleans Şehir Kültürü ve Müzikleri Programı'nın iki yapımcı ve sunucusundan Aylin burada değil ama Varol Ünel burada canlı yayında konuğumuz Çünkü blues konuşacağız ve sen uzmansın Varol Yok estağfurullah, öyle <gülüyor> evet işte Amatör diyelim, öğrenmeye çalışıyoruz. Bu işlerde hiçbir zaman uzman olunmuyor ee, bana göre. Bana göre uzman. Buradan uzman görünüyor en azından. Peki, çünkü e, Programın sonunda dinleyicilerimiz karar verebilir. Ben, Neyine e, bu, kadar bildiğim. Evet. Bu 3. Blues programımız Sanat Uzun İlham Sonsuz'un içinde. Ee, ikisinde de altı güzel güzellere konuktu. Ondan da çok şey öğrendim. Şimdi senden de öğreneceğim eminim. Onun için bana göre sen öğretmensin diye söyleyebilirim. Öncesinde konuştuğumuzda da tanımadığım bir sürü isimle tanıştım sayende. Onun için tekrar hoş geldin diyorum. Peki teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ee, sen duyurularda bulundun sosyal medyada. Bugün blues'un aslında çok da blue olmayan taraflarına e, değinmek istiyoruz. E, yani blues'un gülümseyen tarafı ya da e, muzip tarafı diyelim. Bununla ilgili birçok örnek var. Ta 20'lerden beri de kayıtlar var bununla ilgili. Onu da öncesinde de e, bu tip şeylere değiniliyor tabii ki. Yani sadece o pamuk ya da şeker kamışı plantasyonlarındaki acı çeken insanların... E, ...ne dedir... ...acı dolu çığırışlarının ötesinde de bir müzik var. E, bu bizim programımızda sık sık değindiğimiz gibi... E, ...bu insanlar işte Afrika'dan getiriliyorlar, geleneklerine bağlılar. Çok çalışıyorlar, acılar çekiyorlar ama... İş gelince de e, Hayatta kalıyorlar ve tabii, devam tabii, ettiriyorlar tabii, O Bu kısımlarına siz şey. değindiniz Altuyla tabii evet. ki o çok zor yolculuklar Atlatıyorlar hı hı. gerçekten e, Şey bir artık Doğal olmayan seleksiyon dedi evet, Altu. Evet. Aslında çok doğru yani işte Amerikalıların survival of the fittest Yani işte sağlam olan hı. ayakta kalır ayakta Şeklinde kalır. bunlar da ama çok zor Şartlarda çalışıyorlar ama bu insanlarda sonuçta insan bir sosyal hayatları var ve danslar bu tip eğlenceler çok önemli hayatlarında. Dolayısıyla hani tarlada çığırdıkları müzik daha farklı olabilir ama akşamları ya da pazar günleri mesela New Orleans'ta artık olmayan bir Kongo meydanı var. Orada bütün pazar günü özellikle bu Afrika kökenli Amerikalılar diyelim onlara. Ee, eğleniyorlar Danslar ediyorlar ee, İşte kadınlar erkeklerle tanışıyor Erkekler kadınlarla tanışıyor falan Birçok anlamda da bir sosyal bir fonksiyonu var Dolayısıyla ben e, yani Benim hayat felsefemine uygun olarak Bu gülümseyen yönünü Evet. ...müziğin her zaman seviyorum. Senin programının da mottosu... ...Let the good times roll zaten. Hepimiz... ...aslında ben sanat uzun, ilham sonsuzda da... ...sık sık tekrarlıyorum. Hayatta kalmak... ...için sanata da tutunuyoruz ve... Yani ...direnmek için bir şeylere. Onlar da... ...çok güzel kullanıyorlar. Bu programda... ...ne yönde gidelim, blues içinde diye. Çünkü... ...okyanus gibi, deniz, derya değil de... ...çok daha büyük, çok daha derin, çok daha... ...geniş bir şey. Sen önerilerinden... ...biri bunun neşeli yüzü... ...de konuşabiliriz deyince ben çok... ...hoşuma gitti. Çünkü aslında sanat uzun... ...biliyorsun duygu durumlarıyla çok ilgileniyor. Blues'un hüzünlü tarafına baktık... ...bugün de buraya bakalım dedik. Ee, i̇stersen hemen bir parça dinleyelim mi önce? E, tamam memnuniyetle. Ondan sonra da ne dinlediğimizi mi söylersin? Önce mi anons etmek istiyorsun? E, i̇stersen şimdiden de söyleyebiliriz. Tamam, Daha 1920 yılından bir kayıt seçtim sizlere. E, yine gülümseyen yüzüne bir örnek... E, Tarihçi olarak da önemli bir kayıt bu aslında. Kayıt yapan ilk, yani blues tarzında kayıt yapan ilk Afrikalı Amerikalı sanatçı. E, Mamie Smith isimli, e, ondan dinleyeceğimiz parçalar Crazy Blues. Teste gerici, oh, no. ne? 10 Ağustos 1920 yılından bir kayıt dinledik... ...tarihi bir kayıt... E, ...Crazy Blues... E, ...o dönemlerin... ...Wadeville sanatçılarından... ...Mamey Smith'in kaydettiği bir şey... ...bunun bir diğer e, tarihsel açıdan... ...önemi de e, bu kayıt yapan... ...yani Blues tarzına kayıt yapan... ...ilk Afrikalı Amerikalı sanatçı olması... ...bir hanım olması da ayrıca önemli... ...yine e, bir takım kaynaklardan öğrendiğime göre... ...büyük de hit olmuş... ...ilk ayında yani plak piyasaya çıktıktan sonra... ...75 bin adet satmış... O dönem için iyice yüksek bir rakam değil mi? O plağı çalacak e, gramofon mu? Ya da ne? E, tabii tabii bunlar İkabın 78 e, devirli bulunması plaklar. Bulunması da gerekiyor ki de, de, e, çalabilmek de, için şunu da çok unutmayalım. yüksek bir sayı. O zamanki şeyde de demografiye göre de bir... E, ...ırk müziği, race music denilen bir tarzda çıkıyor bu. Onu yayınlayan plak şirketleri de işte OKE OK var, daha çok evet. daha sonra Paramount var falan. Ama bu tip tarz yani Afrikalı Amerikalıların kaydettiği müzikler Afrikalı Amerikalı bir kitleye pazarlanıyor aslında. O yüzden de hani onların da gelir düzeyi ve... düşünülmesine e, rağmen... ...sosyal statüleri dikkate alındığında 75 bin adet gerçekten çok ciddi bir şey. Çünkü <Gülüyor> 75 bin plak bir de onun e, Çalınabilecek cihazların olması gerekiyor şimdiki gibi böyle her <gülüyor> tabletten bilgisayardan dinlemek tabii, mümkün tabii, olamayacağı için. bulunması lazım. Gerçekten. Bir çok büyük bir sayılmış çok güzel bir parçaydı ayrıca. E, Mehmet Smith'in e, Twitter hesabımızdan da Sanat Alt Uzun'dan da e, fotoğrafını ve o güne ait fotoğrafları paylaşmıştım. ...daha sonra da bazı şeyler paylaşacağız... E, ...çok güzel bir e, parçaydı bu... E, ...sen bizim programımızı dinlediğinde... ...biz e, daha önceki blueslarda... ...arabeske biraz benzetmiştik... E, ...aslında bluesu ama senin itirazın var... ...benim itirazım var... O ...programı dinlerken de ettim tabii siz duymadınız bunu... <gülüyor> ...aslında bluesu biz... E, e, ...yani türkü olarak ben çevirmeyi tercih ediyorum... E, dikkat ediyorum e, Ömer Bey de sabahları bunu artık kullanır oldu. Yani ben başlattım diyemem tabii ki e, onun şeyinde ama ben de bu tarzı benimsiyorum. Neden derseniz e, aslında bizim türkülerde tam o forma çok yakın işte... O gün yaşananlar anlatılır o atışmalarda Aşıkların atışmalarında falan Bir de blues'un kökeninde olan bu Batı Afrika geleneklerine yani müzik geleneklerinden Gelen bir özellik olarak e, Call and response dedikleri bir Atışma şeyi vardır Hı -hı. böyle e, Aslında bizim müziğimizde de Hani Türk halk müziği e, Denilen TRT tabiriyle e, Müzikte de e, Bu çok rastlanır Anadolu'nun her yerinde Bunlar derlenir edilir aslında ben Yani bizim geleneksel Anadolu'da icra edilen e, bağlamayla ee, yani gitarın karşılığı olarak bağlama bir paralellik ya da banjo belki de ee, ben böyle kabul ediyorum ee, e, hatta flamenco benim... içinde demiştin sen e, Cipsy blues deniyor bir e, yandan tabii. da flamenco da öyle. Tabii Hatta tabii o İspanyolların her, bluzu işte Japonlar da buna Japonlar'da, enka deniyor. Evet. Cabo Verde de var yani aslında bütün coğraf var. Yunanlar da aynı, Tabii tabii de, aynen. Aynen yani bu ruh hali aynen bu programın konusu madem. E, bütün toplumlarda bütün coğrafyalarda yaşanıyor ve bunun da tabii ki dışa vurumu birçok sefer yani sanatın bir kolu olan müzikte de görüyoruz. Mamie Smith de bunun çok güzel örneklerinden biriydi. Sen konuşurken blues'un aslında hani okyanus gibi dedim ama birçok dalı olduğundan da söz ettim. Belki onlardan da azıcık e, sonra bahsederiz ama e, dörte blues gibi falan. Yani tabii ona e, e, yani blues'u sınırlamak çok zor aslında. Şimdi e, birçok kaynaklar işte hep güney eyaletlerinden bahsediyor. Ee, mesela değil Mississippi Aslında e, maalesef öyle Kayıtlar yok elimizde bunların hepsi 1800'lerin sonuna falan e, denk geliyor Çok ünlü sanatçılar var Hatta bugün e, Blues'un e, ...ana kraliçeleri diyebileceğimiz Bessie Smithler, Maureyni'ler falan bile hep bu müzikleri aslında oralarda duymuşlar. Ee, bir şey var, icra şeyi var. E, Memphis çok önemli bir yer. Hı -hı. Mesela blues'un e, gelişmesi evet. açısından. E, daha sonraki dönemlerde işte biraz daha country ile etkilenip Piedmont'da bir başka bir damar buluyor. E, tabii ki o göçle birlikte Chicago'ya çıkıyor, kuzeyde farklı bir hal alıyor. Öbür taraftan biraz daha Batıya doğru gidiyor, Texas'ta elektrifiye oluyor. Yani Chicago'da da elektrik var ama Texas'ın tarzı biraz daha da farklı. E günümüzde de bu ayrımları çok net görebiliyoruz aslında. Yani Haritaya çok... eşlik eden o kadar geniş bir yayılım var yani blues için diyorsun bir blues e, haritası. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Ee, Güzel bir şey konuş konuş bitmez bu Yani inan ben zaten en çok Yani kendi programlarıma hazırlanırken Harcadığım zamanı 3-4 misli Bu program için harcadım <gülüyor> Çünkü çok konuşmak imkanımız olmayacağı için Kısa ve öz konuşmak daha çok çaba gerektiriyor O zaman bir parça de, daha çalalım mı? E, çalalım tabii Ne dinleyeceğiz şimdi? E, şimdi Gertrude Rainey'den Bir parça dinleyeceğiz Rainy Black button Now you heard the rest. Ah, boy, I'm going to show you the best. Ma Rainey's going to show you her black bottle. We're down in the and out I got a friend to call Samson Samson, who's crazy 'bout all the ladies dancing, black bottomed uh, you The night at of soon as the boys found out I was the there, they said, go When I wanna learn that dance Oh, to see the dance you call your big black bottom They put the end of dance All the boys in the neighborhood They say your black bottom really good I want show me your black bottom Come on, they show the dance, call you Big Black Barnum, they'll put them up there. Early last morning, about the week of day, Grandpa told my grandmother, head in, say, Ooh, yeah. Big like black They tell you see that dance. They tell you to me my big like black bottom. this put me in a dance. oh All good, ma. Good, honey. Look out, that man! You're getting kind of rough there inlediğimiz parça e, bir diğer blues efsanesi hanımdan geldi. Ma Rainey ya da Gertrude Ma, Ma Rainey. E, kendisi Alabama doğumlu. Ama doğum tarihinde bir tereddüt var. 82 mi 86 mı gibi tartışılan bir <gülüyor> Hiç konu. Hiç fark etmez. Gerçek... 1800'lü. 1800'lü. Tabii ha evet yani. E, doku, 86 doku... diyelim genç gösteriyor. <gülüyor> peki. Peki biraz daha genç kalsın o, da o zaman. çok tatlı. Onu da daha sonra Twitter'dan paylaşacağım. Çok evet. güzel bir insan o da. Ma ismin ...benden de anlayabileceğiniz gibi o da bluzun anası evet. aslında. Ee, onun lakabı. Ee, o da çok üretken bir sanatçı. Bayağı popüler parçaları var. Bow Weevil Blues hatta ben bir tarihte bu pamuklara dadanan bir kımıl zararlısı vardır ya eskiden böyle evet. şeyde dinlerdik radyolarda sabahları evet. tarım saatinde falan. Tam onun karşılığı bu e, Will denilen şey orada çok çektirmiş Öyle oradaki mi? plantasyonları. Bununla ilgili işte var. E, Mo Moonshine Blues var. Hani o da hayatın hmm. bir gerçeği. Moonshine'in ne olduğunu. Şimdi burada girmeyelim detaylarını ama e, CC Rider var. Onu daha sonra mesela Nina Simone da seslendirmiştir farklı versiyonunu ve hala güncel yorumlarıyla da karşılaşıyor ama biz size onun Black Bottom isimli parçasını dinledik. Burada tabii ki bazı çift anlamlar var dediğimiz gibi. Dört e, Mizah veya muziplik diyelim buna e, şeyde. Evet el veriyor buna. Sen e, kımıl zararlısı dedin. Bizim çocukluğumuzun <gülüyor> da çok e, komik bir lafıydı. Hala gençler biliyor mu bilmiyorum ama e, oradan aklımıza gelen bu hep kırsalda devam etmedi değil mi bu müzik aslında? Yani sonra şehre geçti zaten. İşte demin onun ipucunu verdim aslında. Hani burada en önemli damar aslında Chicago ve işte Afrikalı Amerikalıların özgürlüklerini ilan ettikçe bir göç başlıyor kuzeye doğru. Niye? Orada daha özgür bir yaşantı var. Onlara karışılmıyor. Evet. Bununla ilgili hatta yakın geçmişte bir film vardı 12 Years a Slave Orada gayet özgür bir şeyken iş adamı iken bir şekilde kaçırılıp Güneyde böyle her türlü eziyete Maruz kalan bir kahramanı anlatıyordu Sanıyorum da gerçek bir hikayeydi o Bilinebildiği kadarıyla tabi blues da bu şeyde e, çok e, işlemiş bu konuları işte e, bu insanlar tabii ki böyle uçakla ya da işte trenlerde birinci sınıfta falan yolculuk etmiyordu çoğunlukla yük vagonlarında ediyorlardı Aha. ve freight train night train gibi şeyler e, çok kullanılan... E, ...konseptler diyelim blues müziğinde hep yansımış yani hayatta ne yaşanıyorsa işte akşamda hmm. müzikle bunu icra etmişler dile getirmiş sanatçılar dilleri döndüğünce ya da işte çalabildikleri enstrümanın şeyi içinde bununla ilgili çok çok örnek var hatta bunu daha sonraki dönemde işte Bob Dylan'larda falan da görüyoruz bu tip parçaları hala etkisi sürüyor... Ee, ...trenlerle yapılan yolculuklar. Şöyle bir şey var. Şimdi tabii şehirleşince bluz müziği e, o tarlalarda çekilen eziyetlerden biraz daha arınıyor insanlar. İşte tarım toplumundan biraz daha e, mavi yakalı çalışan haline dönüşüyor. 1800'lerde de olsa bu e, bariz bir şekilde Chicago'daki yaşantı e, Louisiana'dan farklı. Ya yani Bu kesin. E, buradaki ilgi alanları da değişiyor. Biraz daha işte... E, ...Vodville tarzı e, eğlenceler ortaya çıkıyor. Hatta Minstrel denilen onun farklı Hı -hı. şeyleri var. Bir şekilde böyle bu muziklik hokum da deniyor ona. Onunla ilgili belki apayrı bir program yapmak lazım. E, devreye giriyor ve böyle biraz da eğlendirmek amaçlı kullanılıyor müzik. ki tabii Kalkındırma ki, amaçlı. Kök müzik Neşevi. burada blues oluyor. Özellikle Afrikalı Amerikalılar için. Beyazlardaki akış biraz daha farklı... Ee, hu, Güzel bir günde sonuna... zaten neşeli şeyler çaldık İçerikleri bazen e, şikayet ediyordu e, bir kısmında Ama sonuçta geldiği noktada daha neşeli akorlar neşeli tempolarla Ama neden nasıl şikayet ettiği de bence o nüansı evet, da tabii, burada tabii vurgulamak ki. istedim ben e, O yüzden de evet hala biz neşeli veya gülümseyen yüzüyle uzun şey yapalım. Şimdi yine birçoğumuza tanıdık gelecek bir parça e, anons etmek istiyorum. Vaktimiz yetecek inşallah. Evet. Umuyorum. Ben böyle Yo, 50 küsür dakikalık programlar alışırım. Zaten. Böyle hızlı hızlı konuşuyorum. <gülüyor> Yok bu parçayı evet e, hedefliyoruz. Birçoğumuzun James Brown'dan gayet funky bir şekilde tanıdığımız bir parça var. Night Train Yine trenlerden bahsettik. Şimdi ben bunu 1952'deki ilk kaydını, akustik bir kaydını Jimmy Forrest'tan dinletmek istiyorum. E, o zaman Night Train'e kulak verin. Evet Jimmy Forrest'tan dinledik 52'den bir kayıttı Night Train Böylece blues'un şehirsel Yansıması olan Ritman Blues'a da Küçücük de olsa bir dokunmuş olduk ee, Bu program süresi için de Küçük küçük dokunabiliriz zaten ama Çok geniş bir konu hakikaten e, Bir program yapalım diye girdik 3'e çıktık blues'ta ve bitmiyor Peki durmayalım burada o zaman öyleyse ben Seni pazar akşamı bizim programa davet edeyim wow. Ve blues'un e, Louisiana'daki en azından işte, e, Swamp Blues denilen bir alt tarz var. Keza Boogie Woogie onun piyano yorumları. Mesela bizim Profesör Longhair, Dr. Jam bunlara çok iyi örnekler. Böyle bir playliste pazar tamam günü de devam edelim. Tamam o Burada virgül evet. koymuş Dinleyicilerimizin olalım. Dinleyicilerimizin önünde evet kanlıcanlı blues bir davet. zamanı devam ediyor Bluz zamanı o zaman. devam etsin. Peki çok teşekkür ederim. Çok güzel parçalar dinledik ve blues üstüne hakikaten e, bilmediğim bir sürü şey söyledin. Devamı da gelecek. Belli ki bu, bu konuşmakla bitecek gibi değil. Sen de buna devam ediyorsun çalmaya zaten. E, The Big Easy'den var Varol üneldi bugünkü konuğumuz. Bizimle e, Blue's güzel şeyler paylaştı ve güzel parçalar çaldı. Çok teşekkür ediyorum e, Varol. Öyleyse ne yapıyoruz? Let the good times roll! Sanat uzun, ilham sonsuz.